Sekizinci risale olan, sekizinci mesele. Şu mesele, altı sualin cevabı olup, sekiz nüktedir. Birinci nükte. Bir desli inayet altında, hizmet-i Kur'aniyede istihdam edildiğimize dair, çok enva-ı işarat-ı hissettik ve bazılarını gösterdik. Şimdi o işaratın bir yenisi daha şudur ki, ekser sözlerde, tevafukat-ı var, haşiye, Tevafukat ise ittifaka işarettir. İttifak ise ittihada emaredir. Vahdete alamettir. Vahdet ise tevhidi gösterir. Tevhid ise Kur'an'ın dört esasından en büyük esasıdır. Ez cümle Resul Ekrem kelimesinde ve Aleyhselatu ve selam ibaresinde ve Kur'an lafzı mübarekesinde bir nevi cilve-i icaz temessül ettiğine bir işaret var. İşarat-ı gaybiyye, ne kadar gizli ve zayıf de olsa, hizmetin makbuliyetine ve meselelerin hakkaniyetine delalet ettiği için, bence çok ehemmiyetlidir ve çok kuvvetlidir. Hem gururumu kırar ve sırf bir tercüman olduğumu kat'iyen bana gösterdi. Hem hiç medar-ı iftihar benim için bir şey bırakmıyor. Yalnız medar-ı şükran olan şeyleri gösteriyor. Hem madem Kur'an'a aittir, ve icaz-ı Kur'an hesabına geçiyor ve kat'ien cüz ihtiyarımız karışmıyor ve hizmette tembellik edenleri teşvik ediyor ve risalenin hak olduğuna kanaat veriyor ve bizlere bir nevi ikram-ı ilahidir ve izharı tahdis nimettir ve aklı gözüne inmiş mütemerritleri iskat ediyor elbette izharı lazımdır inşaAllah zararsızdır İşte şu işaret-i gaybiyyenin birisi de şudur ki Cenabı Hak kemal-i rahmet ve kereminden, Kur'an'a ve imana hizmet ile meşgul olan bizleri teşvik ve kulubumuzu tatmin için bir ikram-ı Rabbani ve bir ihsan-ı ilahi suretinde hizmetimizin makbuliyetine alamet ve yazdığımız hak olduğuna işareti gaybiye nev'inden bütün risalelerimizde ve bilhassa mucizat-ı ahmediye ve icaz-ı Kur'an ve pencereler risalelerinde tevafukat gaybiye nevinden bir letafet ihsan etmiştir. Yani bir sayfede misil olarak gelen kelimeleri birbirine baktırıyor. Bunda bir işareti gaybiye veriliyor ki bir iradeyi gaybi ile tanzim edilir. İhtiyarınıza ve şuurunuza güvenmeyiniz. İhtiyarınızın haberi olmadan ve şuurunuz yetişmeden harika nakışlar ve intizamlar yapılıyor. Bahusus Mucizatu Ahmediyye risalesinde lafsı Resul Ekrem ve lafsı salavat bir ayine hükmüne geçip o tevafukat-ı gaybiye işaretini sarih gösteriyor. Yeni Acemi bir müstensihin yazısında 5 saife müstesna mütebaki iki 200'den fazla salavatı şerife birbirine müvazi olarak bakıyorlar. Şu tevafukat ise şuursuz yalnız on adette bir iki tevafuka sebep olabilen tesadüfün işi olmadığı gibi sanattan meharetsiz yalnız manaya hasr nazar ederek gayet süratle bir iki saatte otuz kırk sayfayı telif eden ve kendi yazmayan ve yazdıran benim gibi bir biçarenin düşünüşü dahi elbette değildir. İşte altı sene sonra yine Kur'an'ın irşadıyla ve işarat-ül icaz olan tefsirin Dokuz innanın tevafuk suretiyle gelen irşadıyla sonra muttali olmuşum. Müstensihler ise benden işittikleri vakit hayret içinde hayrette kaldılar. Nasıl ki lapsı Rasul Ekrem ve lapsı salavat on dokuzuncu mektupta mucizat Ahmediyenin bir nevinin bir nevi küçük aynesi hükmüne geçti. Öyle de yirmi beşinci söz olan icazı Kur'an'da ve on dokuzuncu mektubun on sekizinci işaretinde. Lafzu Kur'an dahi 40 tabakadan yalnız gözüne itimad eden tabakasına karşı bir nevi mucizatı Kur'aniyenin o nevin 40 cüzünden bir cüzü Tevafukatı Gaybiye suretinde bütün risalelerde tecelli etmekle beraber o cüzün 40 cüzünden bir cüzü lafzı Kur'an içinde tezahür etmiş. Şöyle ki 25. sözde ve 19. mektubun 18. işaretinde Yüz defa Kur'an lafzı tekerrür etmiş. Pek nadir olarak bir iki kelime hariç kalmış. Mütebakisi bütün birbirine bakıyor. İşte mesela, ikinci şu an 43. sayfasında yedi Kur'an lafzı var. Birbirine bakıyor. Ve sayfe 56'da sekizi birbirine bakıyor. Yalnız 9. müstesna kalmış. İşte şu, şimdi gözümüzün önünde 69. sayfadaki beş lafzı Kur'an, birbirine bakıyor. Ve hakeza, bütün sayfelerde gelen mükerrer lafzı Kur'an, birbirine bakıyor. Pek nadir olarak, beş altı taneden bir tane hariç kalıyor. Sair tevafukat ise, işte gözümüzün önünde, sayfa otuz üçte, on beş adet em lafzı var, on dördü birbirine bakıyor. Hem gözümüzün önünde şu sayfede, dokuz iman lafzı var, birbirine bakıyor. Yalnız birisi müstensihin fasıla vermesiyle az inhiraf etmiş. Hem şu, gözümüzün önündeki sayfede, iki mahbub var, biri üçüncü satırda, biri on beinci satırdadır. Kemali mizanla birbirine bakıyor. Onların ortasında dört aşk dizilmiş, birbirine bakıyorlar. Daha sah tevafukatı gaybiye bunlara kıyas edilsin. Hangi müstensih olursa olsun, satırları, sayfeleri ne şekilde olursa olsun, ala kulli hal bu tevafukat-ı gaybiye öyle bir derecede var ki şüphe bırakmıyor ki ne tesadüfün işi ve ne de müellifin ve müstensihlerin düşünüşüdür. Fakat bazı hatta daha ziyade tevafukat göze çarpıyor. Demek şu risalelere mahsus bir hatt-ı hakiki vardır. Bazıları o hatta yakınlaşıyor. Garaybdendir ki, en mahir müstensihlerin değil, belki acemilerin yazılarında daha ziyade görülür. Bundan anlaşılıyor ki, Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan sözlerdeki hüner ve zerafet ve meziyet, kimsenin değil, belki muntazam, güzel hakayk Kur'aniyenin mübarek kâmetlerine yakışacak mevzun, muntazam üslub libasları, kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez. Belki, Onların vücududur ki, öyle ister ve bir dest gaybidir ki, o kâmete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise, içinde bir tercüman, bir hizmetkarız. Dördüncü nükte Beş-altı suali tazammun eden birinci sualinizde, meydana haşre cem ve keyfiyet nasıl ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için, ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselamu şefaat için nasıl bulacağız? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek? Ehli cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek diyorsunuz. El cevap şu sualin cevabı gayet mükemmel ve vazıh olarak Kütüb-ü Ehadisiye'de vardır. Meşrep ve mesleğimize ait yalnız bir iki nükteyi söyleyeceğiz. Şöyle ki evvela bir mektupta meydan-ı haşir küre-i arzın medarı senevisinde olduğunu ve küre-i arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi senevi hareketiyle bir daire-i vücudun temessül ve o daire-i vücudun mahsulatı ile bir meydan-ı haşrın teşekkülüne bir mebde olduğu ve küre-i arz denilen şu sefini Rabbaniye'nin merkezindeki cehennem-i surayı cehennem-i kübraya boşalttığı gibi, sekenesini de meydanı haşre boşaltacağı beyan edilmiştir. Saniyen, 10. ve 29. sözler başta olarak, sair sözlerde, gayet kat'î bir surette o haşrin, meydanıyla beraber vücudu kat'î olarak ispat edilmiştir. Salisen, görüşmek ise, 16. sözde ve 31 ve 32'de, kat'iyyen ispat edilmiştir ki, bir zat nuraniyet sırrı ile bir dakikada binler yerde bulunup milyonlar adamlarla görüşebilir. Rabia'n, Cenab-ı Hak, insandan başka ziruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi meydanı haşirde suni libaslardan üryan olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Dünyada suni libasın hikmeti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 şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur manen onları güldürür. Meydan-ı haşirde o hikmet ve münasebet yok. O liste de olmaması lazım gelir. Hamisen, rehber ise, senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'andır. Eliflam mimlerin, Eliflam raların, hamimlerin başlarına bak anla ki. Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçı, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Sadisen, ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise 28. Söz'de hurilerin 70 hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada da caridir. Şöyle ki, ehli cennet olan bir insan, cennetin her nevinden her vakit istifade etmek elbette arzu eder. Cennetin gayet muhtelif envaı ve mehasini var. Her vakit bütün cennetin envâı ile mübaşeret eder. Öyle ise cennetin mehasininin numunelerini küçük bir mikyasta kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envaını, numunega küçük bir bahçesinde cem eder ve bir dükkancı bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem eder ve bir insan tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebetdar olduğu envâ mahlukatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levâzımat-ı beytiye yapıyor. Öyle de ehli cennet olan bir insan hususan bütün duygularıyla ve cihazatı ı maneviyyesiyle ubudiyet etmiş ve cennetin lezaizine istihak kespetmiş ise her bir duygusunu memnun edecek, her bir cihazatını okşayacak, her bir letaifini zevklendirecek bir tarzda, cennetin her bir nev'inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine, rahmeti ilahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hulleler, bir cinsten, bir neviden olmadığına delil, şu mealdeki hadistir ki,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 bütün cihazatıyla günahlar işlemiş, elbette cehennemde onlara göre elem verecek, azap çektirecek ve küçük bir cehennem hükmüne geçecek, muhteliful cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafi görünmüyor. Beşinci nükte, sual ediyorsunuz ki, zamanı fetrette Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın ecdadı bir din ile mütedeyyin mi idiler? El cevap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bilahere gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda cereyan eden bakiy-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivayat vardır. Elbette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı netice veren bir silsile-i nuraniyeyi teşkil eden efrat elbette dini hak nurundan lakayet kalmamışlar ve zulümat küfre mağlup olmamışlar. Fakat zaman fetrette وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَةَ رَسُولًا sırrıyla, ehli fetret, ehl necattırlar. Bir ittifak, teferruattaki hatiyatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eş'arice, küfre de girse, usul-i imanîde bulunmazsa, yine ehlinecattır. necattır. Çünkü, teklifi ilahi irsal ile olur ve irsal dahi ittila ile teklif takarur eder. Madem gaflet ve murur zaman enbiya salifenin dinlerini setretmiş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. Altıncı nükte Dersiniz ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ecdatlarından nebi gelmiş midir? El cevap Hazreti İsmail aleyhisselamdan sonra bir nasıl kat'i yoktur. ecdatlarından olmayan yalnız Halid İbni Sinan ve Hanzele namında iki nebi gelmiştir. Fakat ecdadı nebiden Kâb İbni Lüey'in meşhur ve sarih ve tansiz tarzındaki bu şiiri ki Ala gafletin ye'tin nebi Muhammedun fe yukbiru ahbâran sadıykan khabîruha demesi mucizekârâne ve nübüvvettârâne bir söze benzer. İmam-ı hem delile hem keşfe istinaden demiş ki Hindistan'da çok nebiler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veyahut mahdut birkaç adama münhasır kaldığı için iştihar bulmamışlar veyahut nebi ismi verilmemiş. İşte imamın bu düsturuna binaen ecdad-ı nebiden bu nebi nebilerin bulunması mümkün. Yedinci nükte, diyorsunuz ki, rasûl Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ve Ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akva ve esah olan haber hangisidir? el cevap, Yeni Said on senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor. Bana Kur'an yeter, diyor. Böyle teferruat mesailinde, bütün kütübü ü ehadisi tetkik edip, en akvasını yazma vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın peder ve valideleri, ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Cenabı Hak Habibi Ekrem'inin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendane şefkatini elbette rencide etmez. Eğer denilse madem öyledir neden onlar Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a imana muvaffak olamadılar? Neden bir isetine yetişemediler? el cevap Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'inin peder ve validesini kendi keremiyle Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın ferzendane hissini memnun etmek için valideynini minnet altında bulundurmuyor valideynlik mertebesinden manevi evlat mertebesine getirmemek için halis kendi minnet-i rububiyeti altına alıp onları mes'ud etmek ve Habibi Ekrem'ini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki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 Diyorsunuz ki amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir? El cevap Ehli teşeyyu imanına kail. Ehli sünnetin ekserisi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki Ebu Talib Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın risaletini değil, şahsını, zatını gayet ciddi severdi. Onun o gayet ciddi o şahsi şefkati ve muhabbeti elbette Zaiye gitmeyecektir. Evet, ciddi bir surette Cenabı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in inkara ve inada değil, belki hicap ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafaten halk edebilir.